Bismillahirrahmanirrahim. Tilavet secdesi ile ilgili meseleler. Kur'an-ı Kerim'in surelerinde 14 secde ayeti vardır ki, bunlardan birini okuyan veya işiten her mükellef için bir secde gerekir. Şöyle ki, tilavet secdesi niyeti ile eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Üç kere Sübhani Rabbi'e veya bir kere Sübhani Rabbena İnkâne وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُلَى denilir. Ondan sonra Allahu ekber denilerek kalkılır. Tilavet secdesinin rükmü yüce Allah'a saygı ve tevazu gösterip secdeden kaçınımlara aykırı davranmak için alnı yere koymaktır. Fakat namaz için rükü ve hasta olan için imada aynı maksadı yerine getirdiğinden tilavet secdesi yerine geçer. Tilavet secdesine ayaktan yere inilmesi ve bu secdeden baş kaldırırken ayağa kadar kalkılması ve böyleyken Kufrâneke bena ve eleykel masîr denilmesi müstehaptır. Bu secdeye gidilirken veya bundan kalkılırken alınan tekbirler de müstehaptır. Asıl secde ise vaciptir. Üç imama göre tilavet secdesi sünnettir. Tilavet secdesini yapacak kimsenin abdestsizlikler ve pisliklerden temiz, avret yerlerinin örtülü ve kıbleye yönelik bulunması şarttır. Tilavet secdesi, secde ayetini okuyan bir mükellef için vacip olduğu gibi, bunu dinleyen bir mükellef için de vaciptir. İster dinlemeyi kastetmiş olsun, ister olmasın. Bu secdeyi yapar ve bu secdeyi yapmakla sevabı alır. Yapmayan da vacibi terk ettiğinden günah girer. Tilavet e, secdesinde mümeyyiz bir çocuğun, henüz bülü çağına ermeyen yetişkin bir çocuğun yani, cünübün, hayız veya nifas halinde olan kadının, bir sarhoşun yahut Müslüman olmayan birinin okuyacağı bir secde ayetini işiten her mükellefede de tilavet secdesi macip olur. Çünkü bunların bu okuyuşları sahih bir okuyuştur. Müslüman olan bir cunup veya sarhoş da okuyacağı veya işteceği bir secde ayetinden dolayı secde ile mükellef olur. Bunlar temizlendiği ve akılları başlarına geldiği vakit bu secdeyi yapmaları gerekir. Fakat hayız ve nifas halinde bulunan bir kadının ne okuyacağı, ne de işteceği bir secdede ayetinden dolayı ona tilavet secdesi gerekmez. Çünkü bunlar bu halde namaz ile mükellef değildir. Uyuyanın ve deli olanın okuyacakları secde ayetinden dolayı işitenlere sahih olan görüşe göre tilavet secdesi gerekmez. Kendileri de bu secde ile mükellef olmazdır. Çünkü bunların okumaları ve işitmeleri bir niyete ve tayine bağlı değildir. Fakat sahih kabul edilen, Diğer bir görüşe göre, uyku halinde secde ayetini okuyanlara, sonradan secde ayeti okuduğu haber verilince, ona tilavet secdesi vacip olur. İhtiyat olan da budur. Öğretilen kuşlardan veya ses yansımasından, yahut sesleriyle temponograf ve teyp gibi cihazlardan işitilen bir secde ayetinden dolayı tilavet secdesi vacip olmaz. Fakat sahip görülen diğer bir görüşe göre kuşlardan işitilen secde ayetinden dolayı tilavet secdesi gerekir. Çünkü işitilen Allah kelamıdır, ihtiyata uygun olanı da budur. Radyo'ya gelince, bu sesi yansıtmaktan ziyade nakit sayılmaktadır. Kaste bağlı olarak okunan şeylerin hemen aynını nakletmektedir. Bundan işitilen sesler ses yansıması gibi sade bir benzeşten ibaret değildir. Bunun için radyo aracılığıyla ile işitilen bir secde ayetinin dolayı secde edilmesi, Vacip olsa gerektir. Vacip olmasa bile, sevde edilmesinde bir sakınca olmadığından herhalde sevde edilmesi ihtiyata uygundur ve Kur'an-ı Kerim'e bir saygı ve hürmeti gösterir. Şafiilere göre, tilavetin meşru ve kaste bağlı olması şarttır. Bunun için cunubun okumasından dolayı veya rükû halinde Kur'an okumak meşru olmadığı için, burada tilavet secdesini yaparken, tilavet secdesini gerektiren ayeti okumakla ne okuyana ne de dinleyene tilavet secdesi sünnet olmaz. Yine yanılarak meydana gelen veya öğretilmiş kuşlardan veya bir aletten işitilen tilavetten dolayı da niyete bağlı olmadığı için secde edilmesi sünnet değildir. Tilavet secdesi ayetinin hecelenerek okunması ile veya yalnız yazılması ile veya telaffuz edilmeksizin yalnız yazısına bakmakla tilavet secdesi gerekmez. Çünkü bu hallerde okuyuş yok. Bir secde ayetinin secdeyi gösteren ile bunun evvelinden veya sonundan bir kelime daha eklenip beraberce okunsa veya dinlenmiş olsa sahih olan görüşe göre secde gerekir. Diğer bir görüşe göre de secde ayetinin çoğu okunmadıkça secde vacip olmaz. Secde ayetini işitmeyen bir mükellefle tilave secdesi vacip olmaz. Ayet bulunduğu mecliste okunmuş olsa bile hüküm aynıdır. Bir secdâ ayeti olduğundan olduğu gibi Arapça okunursa her işiten mükellefe bunun secdâ ayeti olduğu bildirilince secdə etmesi ittifakla vaciptir. Fakat bir secdâ ayetini Farsça olan tercümesi okunacak olursa bunu şiddetle anlamayan kimseye sadece bildirmekle tilavet secdesi vacip olmaz. Bu hüküm iki imama göredir. İmam-ı Azam'a göre bunun bir secdâ ayeti tercümesi olduğu haber verilirse tilavet secdesi vacip olur. İmam-ı Azam'ın bu meselede iki imamın görüşüne döndüğü rivayet edilir. İtimat da bunun üzerindedir. Fakat bu secde ayetini tercüme okuyana okuyanın secde etmesi ittifakla ihtiyat yönünden vacip olur. Bunu anlasın, anlamasın fark etmez. Bir secde ayeti gerçekten veya hüküm bakımından bir sayıdan bir mecliste tekrarlanarak okunsa, bir defa secde edilmesi yetişir. Fakat başka mecliste secde ayetleri okunursa veya meclis hakikaten veya hükmen değişirse her okunan ayet için başka bir secde gereklidir. Bir mescit gibi muayyen bir yerde iki defa okunan bir secde ayetinin meclisi gerçekten bir bulunmuş olur. Gelenek bakımından bir mekan sayılan yerlerin yüzleri arasında beraberlikle hüküm bakımından bir birliktir. Meclisin Gerçekte değişmesi de bir odadan diğer odaya geçiş olmak gibidir. Hüküm bakımından değişiklik ise mescit veya bir oda gibi bir yerde secde ayeti okunduktan sonra orada başka bir işe başlamakla meydana gelir. Secde ayeti okunduktan sonra 3 kelime kadar konuşulması veya 3 adım kadar yürünülmesi veya bir şeyden 3 lokma yenilmesi veya bir sudan 3 su yudum su içilmesi gibi. Meclisin değişikliği okuyucuya göre, kendisinin meclis yönetmesiyle dinleyiciye göre de onun meclisini meydana, e, değiştirmesiyle meydana gelir. Doğru olan da budur. Bunun için bir meclis bir şansa göre bir sayıldığı halde diğer bir şansa göre değişmiş olabilir. Hilavet secdesi hususunda gemi bir oda gibidir. Yürümekte olan araba veya hayvan üzerinde bulunuyorsa... Meclis daima değişmiş sayılır. Bunun için araba veya hayvan üzerinde namaz halinde olmaksızın tekrarlanacak bir secde ayetinin dolayı tekrar sayısınca tilavet secdesi vacip olur. Tilavet secdesi yapmak için okuyanın önüne geçirilmesi, dinleyenlerin de onun arkasına sak tutmaları ve ondan önce secdeye varmayıp secdeden de kalkmamaları müktehaptır. Buna aykırı olarak bulundukları yerden Secde, bulundukları yerlerde secdeye varmaları ve secdeden daha önce kalkmaları da mekruh değildir. Çünkü bunların hepsi tek başına secde etmekle sorumludur. Tilave secdesi için niyet etmek şarttır. Fakat tayin şart değildir. Bu bakımdan birkaç secde ayetini okumuş veya dinlemiş olan bir kimse bunların sayısınca tilave secdesi niyetiyle secde eder. Fakat hangi secdenin hangi secde ayetine ait olduğunu belirlemez. Bu tilavet secdesine namaz içinde yalnız kalb niyet edilir. Namaz dışında ise dil de niyet edilmesi sünnettir. Vacip olan tilavet secdesini hemen yerine getirmek zorunluluğu yoktur. Secde ayeti okunur okunması hemen secde edilmesi gerekmez. Bu secde uzun bir zaman sonra da yapılabilir, yine eda olur, kaza sayılmaz. Kabul edilen hüküm budur. Bununla beraber bir zaruret olmadıkça geciktirilmesi tenzih hem mehruktur. Mekruhtur. Namaz içinde ise hemen yapılması vaciptir. Çünkü bu artık namazdan bir cüz olmuştur. Namaz dışında kaza edilemez. Bunu secde ayeti okunduktan sonra 3 ayetten sonraya bırakmamak gerekir. Bu mesele aşağıdaki meselelerde açıklığa kavuşulacaktır. İmam bu Yusuf'a göre tilavet secdesi namazın dışında da hemen yapılması vaciptir. Secde ayeti okununca hemen secde edilmesi mümkün olmadığı zaman okuyan ve dinleyenlerin semiyana ve etana ufranike rabbena ve eyleyken mesir demeleri müstehattır. Namazda kıyam halinde secde ayeti okununca bakılır. Eğer bundan sonra 3 ayetten çok okunmazsa yapılacak rükû veya secde ile bu tilavet, tilavet secdesi de yerine getirilmiş olur. Gerek buna niyet edilmiş olsun ve gerek olmasın. Fakat tercih eden görüşe göre ruku ile olabilmesi için tilavet secdesi de e, niyet etmek lazımdır. Fakat üç ayetten çok okunacaksa bu dolayı hemen sadece onun için rükû veya secde edilmesi gerekir. Secde yapılması daha faziletidir. Namazın rükû ve secdesi ile bu secde yapılmış olmaz. Yalnız 3 ayet okunacağı zaman ihtilaf vardır. Tercih edilen görüşe göre bu sayıların hemen yapılma hükmü kalkmaz. Namazın rükû ve secdesiyle bu tilave secdesi yapılmış olur. Secde ayetini namaz içinde okuyan kimse dilerse okuyacağı ayetlerin sayısına bakmaksızın hemen Allahu ekber diye tilave secdesine varır. Tilave secdesi niyetiyle yalnız rükûya varması da niyet yeterlidir. Ondan sonra tekrar ayağa kalkar ve birkaç ayet daha okur. Ondan sonra namazın rükû ve secdelerini yapar. Namazına devam eder. Eğer bir süreyi bitirmişse diğer bir sureden birkaç ayet okur. Çünkü tilave secdesinden kalkar kalkmaz. Böyle birkaç ayet okumadan namazın rükû ve secdesine gidilmesi mekturdur. Namazın dışında ise yalnız rükûda bulunarak tilavet secdesi yapılmış olmaz. Çünkü tilave secdesi bir tazim ifadesidir bir emri yerine getirmenin alametidir. Bunlar namaz içinde e, rükû ile yerine getirilmiş olursa da, namaz dışında rükû ile yapılmış olamaz, olamazlar. Cemaatle namaz kılındığı zaman imam olan zat, yukarıdaki meselelerde açıklandığı gibi öyle rükû ile tilavet secdesine niyet etmemelidir. Çünkü, cemaat bunun farkına varamayacaklarından böyle bir niyette bulunmuş, bulunmamış olurlar. Bu takdirde de tilavet onlardan düşmez. Bu durumda imamın selamından sonra cemaatin tilavet seylesi yaparak ondan sonra tekrar teşebbütte bulunmaları gerekir ki bunu da herkes yapamaz. Seyda ayeti bir namazda tekrarlansa sahih olan görüşe göre yalnız bir tilavet seylesi gerekir. Bu tekrarlanma ister bir rekatta ve ister başka rekatlarda olsun fark etmez. Çünkü meclis birdir. Bu mesele İmam Ebu Yusuf'a göredir. İmam Muhammed'e göre ise başka başka rekatlarda tekrarlansa zilavet secdesi de tekrarlanır. Meclis değişmiş sayılır. İmam secde ayetini okuyup secdeye varmakla birlikte cemaat imamın rükü ve secdeye vardığını sanarak rükü ve secdeye varsalar bununla namazları bozulmaz. Fakat bir secde daha yapsalar bozulur. İmamın, cuma ve bayram namazlarında ve emsali cemaatin kalabalık olduğu namazlarda ve gizlice kıraat yapılacak namazlarda secde ayetinin okunması mektuhtur. Çünkü cemaatin şaşırmasına sebebiyet verebilir. verilebilir. Ancak secde ayeti okunan surenin sonları rastlamış olursa kerahet olmaz. O zaman namazın secdeleriyle tilavet secdesi eda edilmiş ...ve engel kalkmış olur. Bu durumda imama uygun düşen... ...bu namazın rükû ile tilavet secdesine niyet etmemektir. Ta ki bu vecibe namazın secdeleri bütün cemaat tarafından da yerine getirilmiş olsun. Mesbuk ayağa kalktıktan sonra imam tilavet secdesini hatırlayarak yapacak olsa bakılır. Eğer mesbuk henüz secdeye varmamış ise... ...tilavet secdesi için imama uyar, secdeye varır. Ondan sonra ayağa kalkarak kalan namazını tamamlar... Eğer imama uymazsa namazı bozulur. Fakat secdeye varmışsa artık imama uymaz. Eğer uyarsa namazı bozulur. Misafire uyan bir mukim misafirin yapacağı tilave secdesine iştirak eder. Sonra kalkıp namazını tamamlar. Eğer kendi başına kılacağı rekatlarda da bir secde ayeti okuyacak olursa bundan dolayı da ayrıca secde etmesi gerekir. Bir kimse namaz kılarken bu kü secde ve son oturuş ee, kaide Halinde veya imama uymuş olduğu halde onun arkasında secde ayetini okusa ne kendisine ne imama ve ne de bu imama uyan bir diğer cemaate tilavet secdesi vacip olmaz. Çünkü namaz kılanlar bu halde Kur'an okumaktan men edilmişlerdir. Bunların okuyuşu hükümsüzdür. Fakat bu okuyuşu dışarıdan duyanlara tilavet secdesi gerekir. Bunlar gerek başka bir namazda tek başına veya topluca bulunmuş olsunlar ve gerek olmasınlar. Çünkü bunlar o yasaklık ve engel dışında kalmış olurlar. Namaz içinde okunan secde ayetinden dolayı namazı bitirdikten sonra secde edilemez. Çünkü bu secde yukarıda da işaret olunduğu üzere namazın bir cüz'ü olmuştur artık ondan ayrılamaz. Fakat namazda bulunan kimse namazda bulunmayan bir kimsenin okuduğu secde ayetini isteyecek olsa namazını kıldıktan sonra secde eder. Daha namazdayken secde etmesi yeterli olmaz. Bununla beraber secde etse bununla namazı bozulmaz. Nitekim namazda okunan bir secde ayetini dışarıdan içten bir mükellef içinde namaz dışında secde etmek gerekir. Şu kadar var ki bu mükellef o secde ayetini okuyan kişiye uyar, onunla beraber bu secdeyi yaparsa bu görevi yapmış olur. Eğer o secde yapıldıktan sonra o rekatta uyarsa bu secdeyi o imamla beraber hükmen yapmış sayılır. Artık ne namazın e, namazın içinde ne de dışında tilave sevdesi yapmak gerekmez. Hastayken veya bir arabaya veya bir hayvana binmiş iken secde ayetini okuyan veya dinleyen bir mükellefin işaret sureti yani ima ile tilave secdesi yapması caizdir. Fakat bir mükellefin bilinci olmadığı halde okuduğu veya dinlediği bir secde ayetinin dolayı bir özrü bulunmadıkça Birinci olduğu halde işaret yani ima ile secde etmesi caiz olmaz. Secde ayetini hazır olanlar secde için. Hazırlıklı iseler aşikâre olarak hazırlıklı değillerse de gizli okumak Bunu da cemaate karşı bir şefkat vardır. Bir, süre, bir sure okunup da içindeki secde ayetinin bırakılması mekruhtur. Çünkü bu secdeden bir nevi kaçınmak demektir. Yalnız secde ayetini okunup da suredeki diğer ayetlerin okunmamasında ise kerahat yoktur. Fakat müstehab olan fazilet ve tercih kurumlusunu kaldırmak için, secde ayeti ile beraber bir veya birkaç ayetinde okunmasıdır. 14 secde ayetini bir mecliste okuyup her biri için okudukça, ayrı bir secde yapan ve hepsini okuduktan sonra umumuna birden, 14 de bulunan zatın dünya ve ahiret işlerinde kendisine üzüntü ve keder verecek hususta, Yüce Allah'ın onu koruyacağı rivayet olmuştur. Namazı bozan şeyler tilavet secdesinde bozar. Daha tilavet secdesinden kalkmadan meydana gelen abdestsizlik ve e, konuşma veya kahkaha ile gülme gibi. Ancak bu secdedeki kahkaha ile abdest bozulmuş olmaz ve kadınların da erkeklerle aynı hizada bulunmaları bu secdeyi bozmaz. Şükür secdesi Şükür secdesi bir nimetin kazanılmasından veya bir felaket ve musibetin kalkmasından ve bunların benzeri işlerden dolayı kıbleye yönelerek tekbir alıp secdeye varmak, hamd ile tesbihde bunu şükrettikten sonra yine tekbirle secdeden kalkmaktır. Bu da tilavet secdesi gibidir, şükür secdesi müstehattır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ashabın ileri gelenlerinden çokları şükür secdesi yapmışlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'in başını kesilmiş görünce beş defa şükür secdesine varmışlardı. Bir nimetin yüz göstermesi ve bir musibetin kalkması gibi bir sebep olmak için yapılacak şükür secdeleri ne bir sünnettir ne de mekruhtur. Fakat namaz bittikten sonra bu şekilde secde yapılması mekruhtur. Çünkü bunu da namazın vaciplerinden veya sünnetlerinden sanacak kimseler bulunabilir. Böyle bir inancı sebebiyet verecek her mübah şey keraatten uzak kalmaz. Korku namazına ait bilgi. Korku namazı İmam-ı Azam ile İmam Muhammed'e göre bugün de caizdir. İmam Ebu Yusuf'a göre bu namaz Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın devrine aitti. Korku maksat düşman saldırısı, sel ve yangın felaketi veya büyük bir canavar gibi tehlikeler karşısında bulunan İslam cemaatinin kendilerini idare eden bir idareciyi veya diğer muhterem bir zat imam edinerek onun arkasında farz bir namazı nöbetleşe kılmalarıdır. Şöyle ki bu cemaatten bir kısım düşman karşısında durur bir kısımda gelip imama uyar, iki rekatlı bir namazın ilk rekatını, üç veya dört rekatlı bir namazın da ilk iki rekatını imamla beraber kılar. İkinci secdeden veya birinci oturuşta teşebbühten sonra düşman karşısına gider. Öteki kısım gelerek imama uyar ve onunla beraber geri kalan rekatleri kılar. Sonra tekrar düşman karşısına gider. İmam kendi başına selam verir, namazdan çıkar. Birinci kısım döner gelir, namazı kıraatsız olarak tamamlar, selam verir ve düşmana döner. Çünkü bu kısım lahik olmuştur. Sonra ikinci kısım gelir ve namazını kıraatla tamamlar. Sonra tekrar düşman karşısında döner, bunlar da mesbuk olmuşlardır. Bununla beraber her iki kısımda bulundukları yerlerde namazlarını tamamlayabilirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zatül rika batnı na Usman ve olaylarında bu korku namazını kılmıştır. Son altı sabı kiramda meclisi yaptıkları savaşlarda böyle korku namazı kılmışlardır. Bir cemaatin böyle namaz kılması faziletli bir imama uymak istemelerindeki aşırı istekleri sebebiyledir. Böyle bir durum yoksa bir kısım kimselerin başka imam arkasında güven halinde olduğu gibi kılmaları daha faziletlidir. Korku namazının bozulmaması için imama uyanların namaz arasında da savaş yapmamaları, yer değiştirmemeleri... Gidiş gelişlerde hayvana binmemeleri, daha doğrusu namaza aykırı başka bir harekette bulunmamaları gerekir. Değilse imam veca kıldıkları namaz bozulur, namazlarını yeniden kılmaları gerekir. Korkunç bir savaş ve benzeri hallerde bir insan topluluğunun korkuları çoğalar da bilmiş oldukları hayvanlardan yere inemezlerse, herkes hayvan üzerinde gücü yettiği tarafa yönelerek ima yani işaret ile namazını kılar. Bu da mümkün olmazsa namazlarını sonraya bırakırlar. Hendek Savaşı'nda birkaç vakit namaz bu şekilde kazaya bırakılmıştı. Nafile Namazlar Beş vakitte kılınan namazların sünnetlerinden başka bir takım nafile namazlar vardır ki bunlara tatavvuh yani nafile namaz denir. Bunlar müstehap ve mendup namazlardır. Bunlar Yüce Allah'a manevi yönden yakınlığa sebep olurlar. Her birinin kendine has bir takım fazilet ve sevapları vardır. Nafile namazların başlıcaları şunlardır. 1- Tahiyyetül Mescid Bu bir müstehat namazdır. Şöyle ki bir mescide sadece ziyaret için veya öğretmek ve öğrenmek gibi bir maksat için giren kimse orada nafile olarak iki rekat namaz kılar. Bir mescide bir günde birkaç defa bu şekilde girilse bir defasında böyle namaz kılınması yeterlidir. Bununla Allah'a ibadet edilen bir yere gereken saygı yerine getirilmiş olur. Tahiyyatü'l-Mescit bir mescit veya camiye girilince daha oturmadan kılınmalıdır. Faziletli olan budur. Oturulduktan sonra da kılınabilir. Bir mescide girip de meşguliyetinden veya vaktin kerahati gibi bir sebepten dolayı Tahiyyatü'l-Mescit namazını kılamayacak olan bir Müslümanın Sübhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber de görülmüştür. Bir mescide herhangi bir namazı kılmak için veya farzı kılmak, ...ve imama uymak ile e, girmek de tahiyyat-ül yerine geçer. Ki, abdest ve gusulden sonraki namaz. Şöyle ki, abdest veya gusül alındıktan sonra vakit varsa... ...daha yaşlı kuruyacak kadar bir zaman geçmeden iki rekat namaz kılması memduktur. Bu, abdest veya gusül için manen temiz bilinince maddelerine temiz bir, lence, temiz bir sahip olmak... ...hem de özürlerden beri bulunmak ve beden sağlığına kavuşmuş olmak lazımdır. Artık bu şartları toplayan bir insanın yaratıcısına şükür için iki rekat namaz kılması pek güzel ol olmaz mı? Bununla beraber abdest veya husur arkasından herhangi bir farz veya sünnet namazın kılınması ile de bu şükran görevi yapılmış olur. 3. Duha yani kuşluk namazı. Şöyle ki güneş doğup bir miktar yükseldikten sonra istihar zamanına kadar 2, 4, 8 veya 12 rekat ile sabittir. Böyle bir namaz kılınır ki bu menduptur. Peygamber Efendimizin mübarek işi ile sabittir. Bunun 8 rekat kılınması daha faziletlidir. Bunun en iyi vakti gündüzün 4'te 1'i geçtikten sonradır. 4. Teheccüd namazı Yatsı namazından sonra daha uyumadan veya bir miktar uyuduktan sonra kılınacak nafile namaza salatı ı leyl yani gece namazı denir. Bunun sevabı pek çoktur. Bir miktar uyuduktan sonra kalkılıp kılınırsa teheccüd adını alır. Peygamber Efendimiz tevcut namazına devam ederdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu gece namazı iki rekattan sekiz rekata kadardır. Her iki rekatta bir selam verilmesi daha faziledir. Bir hadis-i şerifte her kim geceleri uyanır, hanımını da uyandırır, iki rekat namaz kılarlarsa Yüce Allah'a çok zikreden erkeklerle kadınlardan yazılırlar buyurulmuştur. Yüce Allah'a çok zikreden erkeklerle kadınlara Yüce Allah'ın büyük bir mahfret ve büyük bir mükafat hazırlamış olduğu şu ayeti kelimelerle müzelemektedir. Allah'ı çok zikreden erkekler ve kadınlar için Allah büyük bir mağfiret ve mükafat hazırlamıştır. Ashab Suresi 35. Ayet Bir kimse adet haline getirdiği bir teheccid namazını özür olmaksızın terk etmemelidir. Allah yanında amellerinden sevimsi sevimlisi az bile olsa devamlı olanıdır. Regaib nam, Gecesi Namazı Şöyle ki Recep ayının ilk cuma gecesine leyle-i regayet denir. Bazı alimlerin açıklamasına göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gece pek çok ruhani ahmal ve ikrama kavuşmuş olmakla Yüce Allah'a şükür için 12 rekat namaz kılmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu rekat gecesinde ana rahmine düşmüş olduğuna dair olan bir rivayet uygun görünmemektedir. Çünkü bu geceyle Hazreti Peygamberimizin doğumu arasındaki zaman bu hesaba aykırı düşmektedir. Hazreti Ancak Hazreti Amine'nin Peygamber Efendimiz'e hamile kaldığını bu gece anlamış olması düşünülebilir. Sebep ne olursa olsun bu gece pek mübarek bir gecedir. Zaten regaip istenilen değeri çok olan bağış, ihsan, ikram ve nefis şeyler demektir ve ragibe kelimesinin çoğuldur. Bu geceyi ibadete geçirmenin sevabı çok büyüktür. Fakat bu gece de kılınacak namazın sünnet veya menduk olması hakkında kuvvetli bir delil bulunmamaktadır. Bu gecede toplanıp cemaatle namaz kılınması bidat sayılmaktadır. Zaten teravikten başka hiçbir nafile namazın çağrışarak cemaatle kılınması sünnet değildir, mekruh sayılır. Ancak bir yerde bulunan iki üç kimsenin bu gibi namazlar cemaatle kılmalarda caiz görülmüştür. 6. Miraç gecesi namazı. Recep ayının 27. gecesini rastlayan mübarek Miraç gecesinde 12 rekat nafile namaz kılınması iyi görülmüştür. Her rekatında faciha ile başlayan bir başka bir sure okuyarak İki rekatta bir selam vermeli, sonra yüz defa ''Sübhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber'' demeli. Bundan sonra yüz defa istiğfar ederek yüz defa da e, salat ve selam okumalıdır. Gündüzünde de oruçlu bulunmalıdır. Bu durumda günahla ilgili olmaksızın yapılacak her duanın kabulü Allah'tan umulur. 7. Berat gecesi namazı Şaban ayının 15'ler rastlayan gece Berat gecesi denir. Tek Mübarek Gecelerdir. Berat Gecesinde yaratıkların bir senin içindeki rızıklarını, zengin veya fakir, aziz veya zelil olacaklarına, diri öldürüleceklerine ve ecilerine, hacilerinin adetleriyle, hacilerinin adetleriyle gelişlerinden dair Allah tarafından meleklere bilgi verileceği söylenmektedir. Bu bakımdan berat gecesinde ibadet etmenin ve nafile namaz kılmanın çok sevabı vardır. Fakat bu geceye ait sünnet bir namaz yoktur. Bu konuda rivayetler sağlam değildir. Berat gecesinde kılınacak namazı Salatül Hayr, hayır namaz denilmiştir. Bu namaz birçok rivayete göre 100 rekattır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 10 defa İhlas suresi okunur.